İki defa kürtaj yaptım. Evet. çocuk almışlar, aldırmışlar. Bir defa e, hamile bir kalan bir kadın e, annenin sağlığı, hayatı e, riskli olmadığı sürece, yani hamileliğine devam ettiği zaman e, anne olacak kişinin kadının e, sağlık problemleri ortaya çıkacak, e, onun hayatı. E, riski olacaksa o zaman ancak kürtaj yaptırılabilir çocuk aldırılabilir. Onun dışında hiçbir gerekçe yani işte bu çocuğu biz istemiyoruz bakamayız veya çocuk davum sendromlu olacak veya üzülü olacak gibi herhangi bir gerekçe hamileliğin son e, sonunda yani böyle bir gerekçeyle hamileliğin sonlandırılması başka bir ifadeyle kürtaj yaptırılması çocuk aldırılması caiz değildir. Bu bir. İkincisi aldırdık diyor. Bunun bir cezası var mı? Şimdi eğer, e, dedim ki eşler e, kendileri anlaşarak anlaşarak yaptığı masallardı da, mesela dedim ki e, kadın bunu kendiliğinden yapsaydı, eşinin haberi olmasaydı, bunun e, bir cezası vardı. Ama ikisi anlaşarak yaptıkları için burada hangi bir ceza değil, artık günah işlemişlerdir her ikisi de büyük günah işlediler bir anne karnında da olsa bir canın ölmesine sebep oldular. Ne yapacaklar? Allah'a tevbe edecekler. Böyle bir şey bir daha yapmayacaklar. Yani şu anda yapacakları iş Allah'a tevbe istiğfar etmektir. Pişman olmaktır. Allah'tan af ve muafire dilemektir.